O kafirler nefislerine zulmederken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler hayır Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir.